Türkçe Minnettar Prens Ormanlar büyüleyici, huzur verici yerlerdir. Derin ve karanlık sırlara sahip öyküleri ve yaratıkları vardır. Böyle bir ormanın ortasında yürüyen bir kral, her zamanki yolundan sapmış. Ormanda dolanırken, hiç yolu bulamayacağından endişe etmeye başlamış. Tam o sırada, Karşısına garip görünümlü bir adam çıkmış. Sırtı kamburmuş. Yürümek için elinde bir değnek varmış ve sakalı yerlere kadar uzanıyormuş. Sen de kimsin? Ormanımda ne arıyorsun? Yolunu mu kaybettin köylü? Ben köylü değilim. Bu ülkenin kralıyım ben. Bu orman benim ama... Haklısın, kayboldum. Bana yardım edebilir misin? Aaa! Demek sen kralsın. Ne kadar güzel. Peki kralım, bu orman bana ait ve buradan çıkış yolunu ben biliyorum. İstersen sana yolu gösterebilirim. Ama karşılığında bir şey isterim. Yaşlı adamın bu tavrı kralı afallatmış. Ancak eve dönmesi gerekiyormuş. Eşine ve yeni doğmuş bebeğinin yanına dönmek zorundaymış. Karşılığında ne istiyorsun? Fiyatını söyle. <Gülüyor> Öyle şeylere benim ihtiyacım yok. Varmış gibi mi duruyorum? Hayır, bana söz vermen gerekiyor. Krallığının girişine varmanı sağlayacağım. O anda tam oradan çıkmakta olanı bana teslim edeceksin. Sana bir gün süre vereceğim. Sonsuza kadar benim olacağına söz vermen gerekiyor. Krallıktan herhangi bir şey olabilir diye düşünmüş kral kendi kendine. Ama kral, krallığından epeyce uzaklaştığının da farkındaymış. Herkes onu merak ediyor olmalıymış. Kararını vermiş. İhtiyarın elini sıkmış ve anlaşmayı kabul etmiş. Ormanda kambur ihtiyarı izleyen kral, yaşlı adamın hızlığı ve esnekliği karşısında bazen eğlenmiş, bazen de şaşırmış. Onu bazen göllerden geçirmiş, bazen çok dar yerlerden ama sürekli ilerlemişler. Yolun sonuna geldiklerinde ihtiyar sözünde durmuş. Nihayet kral evinin yolunu bulmuş. Verdiğiniz sözü unutmayın krallım. Kral çiçekler ve çığlıklarla karşılanmış. Herkes onu sağ salim gördüğüne çok sevinmiş. İçlerinden bir kişi mutluluktan ağlıyormuş. O da kraliçeymiş. Kral bir şey söyleyemeden, kraliçe kollarında yeni doğmuş ilk oğullarıyla koşmuş. Kapıdan geçmiş. Ve ihtiyarın gördüğü ilk kişi o olmuş. Çocuğu görünce ihtiyar gülümsemiş. Kral ona doğru dönmüş ve ormana doğru ilerleyen ihtiyara bakmış. Kralım, endişeli görünüyorsunuz. Ne oldu? Sizi rahatsız eden nedir söyleyin? Evde olduğunuz için mutsuz musunuz? Hayır, bu doğru değil. Evimde olduğum, eşimle ve oğlumla... Olduğum için çok mutluyum ama çok ciddi bir hata yaptım canım. Kral, kraliçeye olanları anlatmış. Hiçbir detayı atlamamış. Anlattıkları kraliçeyi şoke etmiş ve ikisi ne yapacaklarını düşünmeye başlamışlar. Bir fikrim olabilir. Kral, papazı çağırarak oğluyla aynı gün doğan başka çocuk olup olmadığını sormuş. Papaz, prensin doğduğu gece köylü bir çiftin kızları olduğunu söylemiş. Kral, çifti ve bebeği odasına çağırmış. Kralım, bizi çağırmışsınız. Bizim gibi mütevazı birileri size nasıl yardımcı olabilir? Sevgili kardeşim, kralın senden büyük bir ricası var. Ricamı yerine getirmenin zor olacağını biliyorum. Ama karşılığında krallığın için yapacağın bu fedakarlık karşılığında seni ödüllendireceğim. Kral köylüyle konuşmuş. Ona her şeyi açıklamış. Bu konuda karar vermelerinin zor olacağını biliyormuş. Köylüden oğlu yerine yeni doğmuş kızını ihtiyara vermeyi istediklerini söylemiş. Kral bu fedakarlığı yaparlarsa köylü çifte sonsuza dek bakacağına söz vermiş. Ertesi sabah ihtiyar ormanın kenarında dikilmiş, kralın gelmesini bekliyormuş. Bir süre geçtikten sonra kapılar açılmış. Kral at üstünde yaşlı adama doğru ilerlemiş. Ona öfkeyle bakıyormuş. Üstünde beyaz bir örtü olan küçük bir sepetle atından inmiş. Ağlayan küçük bebeği ihtiyara vermiş. İhtiyarın yüzünde kötücül bir gülüş varmış. İstediğine kavuştuğu için mutluymuş. Sepet elinde topallayarak ormana doğru yürüyüp bebeği götürmüş. İkisi ormanın derinliklerinde kaybolurken kral artlarından baka kalmış. Aradan yıllar geçmiş. Prens büyümüş. Zekiymiş. Etrafındakilere karşı kibar ve yardımsevermiş. Babamın krallığı böyle güzel bir hale getirmesi beni çok mutlu ediyor. İnsanlar mutlu. Herkesin yiyecek ekmeği var ve herkes iş güç sahibi. Bir kral daha ne ister ki? Prens sokaklarda mutlulukla yürürken uzaktan köylünün neşi ona bakıyormuş. Kocasına bakmış. Kocası hayır anlamında kafasını sallamış. Ama o dönünce kadın prense doğru koşup onun yolunu kesmiş. ''Beni tanımıyorsunuz prensim. Ama size bunu söylemeliyim. Evet, kral iyi bir insan. Krallığı iyi yönetiyor. Ama ne pahasına? Sizin mi? Bizim pahamıza. Ona çocuğumu, kızımı sorun.'' Prens endişeye kapılmış. Kadının neden söz ettiğini bilmiyormuş. Akşam yemeğinde prens annesiyle babasına olanları sormuş. Bana dürüst ol baba. Kadın yalan mı söylüyordu? Yoksa bundan dahası da mı var? Kral her şeyi açıklamış. Ormandaki yolculuğundan, ihtiyardan bahsetmiş. Krallığının iyiliği için verdiği sözü ve yaptığı fedakarlığı anlatmış. O kızı bulmalıyım onun yaptığı fedakarlık sayesinde bugün buradayım. O özgür kalana dek prens ya da kral olamam. Ya onu buraya geri getireceğim ya da onun yerini alacağım. Anlaşıldı mı? Baba, anne? Doğru bulduğun şeyi yapmalısın. Benim yaptığım gibi. Ertesi sabah kimliğini gizlemek için köylü kıyafetleri giymiş. Yanına... Bir torba tohum almış. Ormanda kaybolması durumunda tohumlar sayesinde yolunu bulabilecekmiş. Aynen babası gibi prens de uçsuz bucaksız ormanda yürümeye başlamış. Prens birkaç gün ormanda dolaşmış. Yorulan prens ormanda uykuya dalmış. Gecenin köründe ağır bir sopayla dürtüldüğünü hissetmiş. Hey hey! Burası benim ormanım. Sen benden habersiz burada nasıl uyuyabilirsin? Sen kendini kim sanıyorsun ha? Kraliyetten misin? Kalk hadi seni toz torbası seni! Prens uyanmış. Yaşlı adamı görünce hem sevinmiş hem de korkmuş. İhtiyar aynı görünüyormuş. Ayağı aksakmış. Huysuz görünüyormuş. Özür dilerim beyefendi ama... İşe ihtiyacım var. Karnım aç ama çalışabilirim. Birkaç gün karnımı doyurur ve bana bir iş verirseniz... ...size minnettar olurum. Siz gerçekten de... ...iyi ve cömert birine benziyorsunuz. Yaşlı adam ne iyi ne de cömert görünüyormuş. Ama bu çocuktan... ...fayda sağlayabileceğini düşünmüş. Evet... ...bana yararın olabilir... Kurallarıma uyarsan karnını doyurur sana bakarım. Ama kurallarımı çiğnersen eğer sana bedelini ödetirim anlaşıldı mı? Yaşlı adam büyüye başvurup prensi öğretmiş ve onu ormanda yönlendirmiş. Ancak prens tohumları yere atmayı unutmamış. Yaşlı adam prensin başına gelen her küçük kazadan keyif almış. Prens göle düşmüş. Yüzünü bir ağaca çarpmış. Tüm bu manzaralar yaşlı adamı keyiflendirmiş. Sonunda yaşlı adamın evine ulaşmışlar. Burada uyuyacaksın. Kimseyle konuşmayacak, hiçbir soru sormayacaksın. Sana söyleneni yapacaksın. Anlaşıldı mı? Yemeğin içeride olacak. Yarın da çalışmaya başlayacaksın. Yaşlı adam uzaklaşırken... Prens yaşlı adamın isteklerini kabul etmiş. Torbasını yere bırakırken işleri nasıl gideceğinden korkuyormuş. Saatler geçmiş, akşam yemeği vakti gelmiş. Prens uyurken ona doğru bir kız yaklaşmış. Onu iki kez dürtmüş. Sonra üçüncü kez. Sonunda ona tekme atmış. Uyanma vakti geldi uykucu. Yemek yiyeceksin. Hem yarın yapacağın birçok iş var. Biliyorsun, ihtiyar bir daha dinlenmene izin vermez. Yemek yese niye edersin? Birlikte içeri girmişler. Prens onun o kız olduğunu hissetmiş, bulmaya geldiği kız. Onu bulmuş. Birlikte masaya oturmuşlar. Kız mutfakta bir o yana bir bu yana yürüyor, onlara yemek servisi yapıyormuş. Prens gözlerini kızdan ayıramıyormuş. Sabah olunca, yaşlı adam prens'e birçok görev vermiş. En yüksek ağaçtan meyve toplamaktan, gölden su getirmeye, trollün ayaklarını temizlemekten, ihtiyarın dişlerini fırçalamaya dek birçok görev. Her şeyi prens yapmak zorundaymış. Tüm bunları yaparken, kız onu istemiş. Yüzünde bir gülümsemeyle hem endişeli hem de gururluymuş. Ama sonunda ihtiyar ona zor bir görev vermiş. dağa giderek atlara bir hafta yetecek kadar ot getirmesi gerekiyormuş. Başaramazsa üç gün boyunca aç kalacakmış. İhtiyar sana ne görev verdi? Benden bir günde hepsini kesmemi istiyor. Nasıl yapabilirim? Ah Ne kadar talihsizsin. Bak şimdi beni dinle. Bu tek kurtuluş yolu. Prens iki atı ahırdan çayırla getirmiş. Oradan biraz ot keserek atların önüne asmış. Otları sıkıca bağlamış. Elinde büyük bir tırpanla atlarla otluğa sürmeye başlamış. Bir şansına bu plan işe yaramış. Gün sona erdiğinde otlaktaki tüm otları kesmiş. Prens, Yorgun atın üstüne oturmuş ve yaşlı adamın evine ağır ağır ilerlerken atları doyurmuş. Kız onu görünce gülümsemiş. Yaşlı adamsa üzgün görünüyormuş. Ertesi sabah. Senin için başka bir işim var. Bu benim çok değerli siyah ineğim. Onu iyice sağman gerekiyor. Elimdeki süt azaldı. Hiç sütü kalmayıncaya kadarsa... Öylece bir daha hiç aç kalmayacağım. Tüm sütürü mü Saim? Bir günde mi? Bu nasıl olacak peki? Evet. Bu görevi tamamlayamazsan eve geri gelme sakın. Prens birkaç yöntem denemiş. Ama hemen hepsinde inekten tekme yemiş. Hı, hı, hı. Sonunda... pes ederek oturmuş. Kızı beklemeye başlamış. Gelip onu kurtarmasını umuyormuş. Ben siz ne yapacaktın acaba? Kız yine prens'e yardım etmiş. Ellerini ısıtmasına yardımcı olmuş. İneyi sağmak için prens ellerini ısıtınca inek de olumlu tepki vermiş. Siyah ineğin sütü kovaları doldurmaya başlamış. Kız prens'e şans dileyip, işin kalanını yapması için onu yalnız bırakmış. Gün biterken yirmi kova süt dolmuş. Evin uzun süre ihtiyacını karşılamaya yetermiş. Yaşlı adam geldiğinde prensi yüzünde bir gülümsemeyle süt içerken bulmuş. Bardağı kaldırmış. Yaşlı adam ona öfkeyle bakmış. Evimi terk et. Nasıl bilmiyorum ama evimdeki kuralları ihlal ettin. Görevleri tek başına yerine getirmeliydin. Ama ondan yardım aldın. Kandırılmayı kabul edemem. Hemen çekil gözümün önünden. Ona ben yardım ettim. Onu değil beni cezalandır. Sihirbaz gerçek haline dönüşerek trolü hapsetmiş. Prense de sabah evini terk etmesini ve bir daha dönmemesini söylemiş. Beni dinle. Tüm gücünün kaynağı olan o değneği kır. Daha fazla burada kalamam. Dünyayı görmek istiyorum. Trolü de beni de buraya hapsetti. Değneğini kır. Prens üzgün trole bakmış ve cesaretini toplamış. Ne yapması gerektiğini biliyormuş. O kızı seviyormuş. Onu orada bırakamazmış. Torbasını yere atarak hemen oracıkta duran baltayı almış. Trolü serbest bırakmış. Birlikte kızın aralık bıraktığı pencereden içeri girmişler. Sihirbazı arıyorlarmış. Evde sessizce yürürken evde bulunan en büyük odaya gelmişler. İçeride sihirbazı kızın elini tutmuş gülerken bulmuşlar. Beni yenebileceğini kandırabileceğini sandın. Buna imkan yok çocuk. Ancak Prens ondan korkmuyormuş. Troll ile birlikte sihirbaza doğru koşmuşlar. İkisinden hangisini hedef alacağını bilemediği için... İşe yaramış. Troll vurulmuş. Prens ise sihirbazı iterek elinden değneğini almış. Trollün yanına koşan kızı kurtarmış. Ah, artık hiç kimseye zarar vermeyeceksin. Sihirli değnek kırılınca... ihtiyar yere düşmüş. Yeniden saçları ağarmış ve yaşlanmış. Ellerini kaldırarak merhamet dilemiş. Buradan ayrılıyoruz. Artık hiç kimseye zarar vermeyeceksin. Tutulacak bir söz kalmadı. Vereceğin görev de kalmadı. Ben senin prensinim. Bana itaat edeceksin. Şimdi buradan ayrılıyoruz. Bir daha ortalıkta görünmeyeceksin. Yaşlı adamın evinden ayrıldıklarında... Prensin yerlere attığı tohumların açarak güle dönüştüğünü görmüşler. Güllerin oluşturduğu yolu takip etmişler. El ele tutuşarak krallığa doğru yürümüşler. Tabii troll de onları takip ediyormuş. Prens kızı anne ve babasıyla tanıştırmış. Kral ve kraliçeyle de. Krallığı neşe kaplamış. Herkesin yüreği sevgiyle dolup taşmış. Benim kraliçem olacak, cesur ve zeki, korkusuz ve güzel, istediğim her özelliğe sahip. Ve birlikte sonsuza dek mutlu yaşamışlar.